Foto müze Fotoğrafın derinlerinde yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir fotomize programında yine birlikteyiz. E, programa başlamadan önce destekçimiz Sayın Ayfer Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. E, bugün yine değerli konuğum Kamil Frat bizlerle. E, fotoğraf sanatçısı, küratör ve benim canım hocam. Hoş geldiniz tekrar. E, hoş bulduk. E, çok teşekkür ediyorum Gülden'in sana. E, bugün Kamil hocamla. Ee, şimdiye kadar dört program yaptık. Bu beşinci programımız e, bellek üzerine e, bir programdı. E, hocam şimdi önceki programlarda belediye bünyesinde kurulacak bir birimden söz ettik. Hatta sizin çok güzel bir öneriniz oldu burada. Bir saklama alanı e, ya da bir saklama odası gibi bir, bir şey yapılsın. Bellek odası da olabilir yani ismi her ne ise, burada bazı değerli materyalleri, fotoğrafları, faturaları, efemeraları koruma altına alalım dedik. Şimdi ben bunu bir adım öteye götürmek istiyorum. Bu belediyede kurulacak birimler, müziğe evrilir mi? Ne zaman evrilir? Ve bu müzeler nasıl olmalıdır? Aslında biraz geniş bir soru. Tabii bu arada şunu da soracağım size. E, yurt dışındaki fotoğraf müzeleri e, nasıl? Hani oradan da bize belki örnekler verirsiniz, e, zenginleşiriz. Bir de bizde de fotoğraf müzesi var. Fakat e, eksikleri neler? Daha neler yapılabilirdi? Bunları da konuşacağız. Buyurun. Evet. Uzun bir, bir <gülüyor> e, Hepsini soru Hepsini sordum oldu. hocam. Evet. Özellikle biz bölgesel bilginin toplanması gerektiği üzerinde durmuştuk. Çünkü her bölgenin kendi tarihini oluşturabilmesi, kendi tarihi üzerinden aslında bölgenin bir anlamda yapılandırılması çok önemli. Çünkü her bölge belli bir geçmişe sahip ve o geçmişin de bilgisinin toparlanması lazım. Bu bilginin bir ayağını da işte ailelerin elindeki özellikle görsel malzemenin bu konuda o bölgesel belleğin oluşturulmasında gerçekten iyi bir kaynak olabileceği üzerinde durmuştuk. Evet yani belediyeler de bu konuda herhalde önce olmak zorunda Çünkü bu tür organizasyonları kişisel çabalarla bir yere kadar götürüyorsunuz ama ondan sonra yürütmek çok zor. O yüzden de belediyeler bu işin öncüsü olmak zorundadır. Belediyelerin kurumsallığı içinde bu alanın açılması lazım. Ama bu şu anlamda olmamalı. Yani her şeyimiz var, bir de müze açalım mantığıyla belediyeler bakmamalı. Bunun bir ihtiyaç olduğunu ve gerçekten En önemli noktasının da sosyalleşmenin, yani bir arada yaşamanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu müzenin düşünmeleri gerekiyor. Hı hı. Ee, yoksa hani daha önceki işte böyle bir takım denemelerde hani hadi bir de müzemiz olsun diye e, açılan yerlerin çok uzun ömürlü olmadığını gördük. Çünkü... Hani kendileri müzelik hale geliyor bu tür yapılar bir müddet sonra ve işte hiçbir işlevi olmayınca da e, hani bir yük haline geliyor ve nihayetinde de kapanıp gidiyor. Yani boşa harcanmış zaman, boşa harcanmış bedeller karşılığında Hı -hı. atıl e, bir takım yerlere dönüşüyor. Oysa hani özellikle müzeler 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren gerçekten başka bir boyuta geldi. Yani o 18. 19. yüzyılda hani işte bakın elimizde ne kadar malzememiz var, işte ne kadar bir kültürel birikimimiz var diye önce belli bir kesime daha sonra da halka açılan ve bir tür statüko alanları olan müzelerden 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren başka bir ...noktaya evrilmiş bir müzecilikle karşı karşıyayız. Yani hı hı. daha yaşayan, e, interaktif e, ve izleyicisiyle gerçek anlamda iletişim kuran müzelere dönüştü müzecilik. Bunu, bunu açalım mı hocam? Yani o izleyicisiyle iletişim içinde olmak... Yaşayan müze olmak ee, derken tam neyi kastediyorsunuz? E, şunu kastediyorum yani e, hani müzeler işte e, nesneleri bir araya toplayıp e, izleyicisine de bakın bunlar var elimizde diyen bir boyuttaydı. Ve e, izleyici her zaman edilgendi. E, yani bugünün televizyonu gibi televizyonun karşısına geçersiniz edilgen bir şekilde bakarsınız ki hani günümüzde bile artık televizyonlar interaktif hale geldi. Hepimizin bildiği gibi yani, hı hı. E, seçiyorsunuz işte hatta e, senaryoya bile müdahale ediyorsunuz. Şimdi e, böyle bir dünyada işte bir heykelin karşısına geçip aa ne güzel bak 2500 yıllık demenin bir anlamı yok. Başka bir boyuta gitmek zorunda. İnsanları çekecek ve insanların da hem bilgi alacağı ama aynı zamanda kendi bilgisini geliştireceği ve müzenin de bilgisini bu anlamda geliştirecek yapılar olmak zorunda. Bu anlamda da hani o sadece koruyan hani nesneleri koruyan ve biraz da böyle bilgisini veren yapılardan ve hep aynı olan yapılardan tamamen değişikliğe giden, interdisipliner, işte çok farklı bilgileri bir araya toplayan ve e, insanın müzeye girip çıktıktan sonra kendini farklı hissedeceği yapılar olması lazım. Yani e, etkileşim içinde olabileceği, yani izleyicinin geldiğinde talep ettiğinde karşılığını bulabileceği, yani sadece bu var bununla yetin demeyeceği bir yapının olması e, gerekiyor ki bugün dünyada müzecilik tamamen bu tarafa evrilmiş vaziyette. Esin yorumlar üzerinden giden değil. Daha böyle esnek, e, bilgiyi geliştiren e, yapılar haline geliyor. Bir de tabii en önemlisi e, hani yüz binlerce parçanın korunduğu yerlerin ötesinde çok daha küçük e, ve e, insanın içinde tırnak içinde söylüyorum ezilmeyeceği. Çünkü bazı müzelere giriyorsunuz öyle bir anlatı ve öyle bir tarih üzerinden gidiyorsunuz ki insan yani ben benim yaşadığım zamanda neymiş noktasına geliyor. Bu hoş bir duygu değil. Yani daha böyle insanın kendini geliştireceği, ileri götürebileceği özellikleri olması lazım. <Gülüyor> i̇şte bu anlamda da müzecilik başka bir yerde ve bu anlamda da yine söylüyorum, belediyeler için bu mantık aslında ölçüdür. Çünkü belediyeciliğin en önemli unsurlarından bir tanesi sosyalleşmenin aracı olmasıdır. Yani sadece hizmet götürmek değil, o kentin, o kasabanın e, sosyalleşmesinin aracısıdır belki. Ve bu anlamda da müzeler bu sosyalleşmenin en önemli araçlarından biri olabilir. Yani e, belediyenin hani gidip bir kafe açması bana göre çok e, anlamsızdır. Ama belediyenin bir müze açması anlamlıdır. Çünkü o başka bir kurumsal yapıdır. Ve e, o kurumsal yapı o bölgenin gelişiminin en önemli araçlarından bir tanesidir. Bir çay bahçesinin e, özel sektör ya da özel girişimciler zaten yapıyorlar. Yani belediye bunun böyle şeylerle uğraşmaması gerek. Evet, bir de burada şunun altını çizmek istiyorum. Ee, özellikle e, kent belediyeleri, kasaba belediyeleri diyelim, daha küçük çaplı olduğu için, organik bağ herhalde o yörenin belleğiyle ilgili olduğu için, daha kolay ve mümkündür herhalde büyük şehirlere oranla. Bunu koruması, iletişime girmesi, birebir diyaloğu daha mümkün sanki. Öyle değil mi hocam? E, kesinlikle bir belediyenin atıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu içinde e, çözülebilecek yapılar değil. Çok büyük. Hacim çok büyük. Ama küçük yerlerde yani nüfusun belli bir e, sınır içinde. insani ölçek içinde olduğu yerlerde bu çok daha kolay ve aslında oraların gelişmesi açısından da çok önemli. O bölgenin işte eski köklü ailelerinle iletişime geçmek, onların arşivlerinden yararlanmak, onların anılarını görsel kayıtlarını bugün yaşayanlarla paylaşmak ve oradaki bilgiyi çoğaltmak anlamında çok değerli. İşte ben bu pandemiden dolayı Çanakkale'de bir köyde yaşamı sürdürüyorum. Ya burası böyle küçücük bir köy. Yani örnek vermek için söylüyorum. Ama her, her evin bir hikayesi var. Hı hı. Her evde müthiş anılar var. Yani bunu e, merkezileştirmediğinizde kaybolup gidiyor. Çünkü işte bu bilgiye sahip olan insanlar yavaş yavaş e, bu dünyayı terk ediyorlar. Ve o bilgiler de onlarla birlikte gidiyor. Şimdi bütün bunları topladığınızda bu köyün e, mesela müthiş bir tarihi de ortaya çıkabiliyor. Hele kasabalarda bu çok daha Büyük ölçekte. Yani biz açıkçası çok hafife alıyoruz. Türkiye'deki kasabaları, işte orta ölçekli kentleri vesaireleri. Ama bütün bunların gerçekten bir tarihi var. Yani bırakın Cumhuriyet öncesini, sadece Cumhuriyet dönemi bile. Yani öncesi tabii çok önemli. Ama sadece Cumhuriyet dönemi bile aslında müthiş hikayelerin yaşandığı yerler. Ee, en küçücük kasabada bil. Dolayısıyla bunun bir e, mekanda, bir işte müze gibi bir yerde bunun bilgisinin toplanması. Yani buna e, belki müze ama esas olarak bir bellek merkezi. Yani daha önce de hani e, işte bellek odaları vesaireleri dedik. O bölgenin belleğini oluşturmak, e, yani o belediyelerin aslında görevleri arasında. Yani bunun illa yazılı olması gerekmiyor. Ama Esas olarak e, o bölgenin bilgisini toplamak. Çünkü hı hı. sadece amatörlerin ya da işte kişisel çabalarla olacak bir şey değildir. Yani bunu üstüne basa basa söylüyorum. E, bunu e, belediyeler e, öncülüğünü yapmalı ve böyle yaptığınızda e, açıkçası göç de azalır. Çünkü aidiyet fikri gelişmeye başlar. Ee, bir yerin bilgisine yani doğduğu yerin bilgisi yoksa onda yoksa yani ve siz bunu aktarmıyorsanız e, aktaramıyorsanız bunu aktaracak mekanlar kurgulamıyorsanız e, bir aidiyet kolay kolay gelişmez ama hani bilgisini geliştirdiğinizde oranın tarihini anlattığınızda oradaki binaların tarihçesini ortaya koyduğunuzda hem oraları daha iyi korursunuz ...daha anlamlı olur. Hem de e, insanlar... ...nerede yaşadığını bilirler. Nerede yaşadığını bilmek... ...sadece coğrafi olarak... ...atıyorum Kuzey Eger'in bilmem neresinde... ...yaşıyorum demek değildir. Evet. E, oranın bilgisine sahipseniz... ...siz orada yaşıyorsunuz evet. anlamındadır. Yoksa... ...hani gelirsiniz, mekanlar değişir... E, ...ama... O mekanların farklılığı ortadan kalkar. Sanki hepsi aynıymış gibi olur. Oysa her bölge kendi karakteriyle, kendi tarihiyle vardır. Ve bu anlamda da çok değerlidir diye düşünüyorum. Evet. Burada e, bir şey sormak istiyorum. Siz e, bu bahsettiğiniz yerde, e, ismini de geçelim. Adatepe'de, e, oradaki ailelerin, yaşayan ailelerin fotoğraflarından oluşan bir sergide. Açıldı. Ee, çok da güzel bir sergiydi. Ee, şimdi oradaki yaşayan her bir bireye ait bir fotoğraf seçtiniz. Öyle değil mi hocam? Şöyle ben aslında orada son işte 25-30 yılda köyden başka dünyaya göç eden yani ölenlerin fotoğraflarını bir araya topladım. Bunu neden yaptım? E, köy çok eski bir köy e, ve işte ben biliyorsun Osmanlı belgelerinde Adatep köyü diye de buranın e, hikayesini içeren bir kitap yaptım. Hı hı. E, ama bu sergide ki amaç şuydu e, köydeki aidiyet meselesi yani köy bir kimlik değiştiriyor. Köyün yerlileri evlerini satıyorlar gidiyorlar ve şu anda köyde aslında çok az yerli nüfus var. Yani buranın tarihini çok daha bilen, onu yaşamış ve bu köyü bugüne kadar getirmiş insanların nüfusu giderek azalıyor. Ben de hem de sonradan gelenler ve işte o insanları bir araya ne toplayabilir diye düşündüm. İşte bu köyde hani bizim de tanıdığımız Son 25-30 yılda vefat etmiş insanların fotoğraflarını bir araya topladım. E, bu, o fotoğrafların bir kısmını ben çekmiştim ama bir kısmını ailelerin kendilerinden aldık. Ve hepsini bir araya getirdik. Çünkü bu, bu böyle bir kişisel fotoğraf sergisi değil de bir bellek sergisi bu. Evet. E, ve işte Adret zaman tüneli diye Ee, bir sergi yaptık ve gerçekten bir anda başka bir şey ortaya çıktı. O insanlar e, sergi açıldığında yani o insanlardan kastım torunları, çocukları ve amcaları vesaire yani e, akrabaları sergiye geldiğinde çoğu ağladı. Yani Aynen. evinde e, Albümün ya da işte duvardaki bir başka fotoğrafın köşesine iliştirilmiş fotoğraf, orada her gün gördüğü fotoğrafı bir okulun yani taş mektebin duvarında asılı olarak gördüğünde böyle müthiş duygulandılar ve şunu yaptılar. Bu çok önemliydi ve biz de onu kaydettik. Hikayelerini anlattılar. Yani kendi hikayelerini anlattılar. İşte burada şu ortaya çıktı... Biz o insanları normal zamanda konuşturamazdık. Konuşmazlardı yani. Ama o fotoğraflarla, o sergiyle birlikte insanlar ölen akrabalarının hikayelerini anlattılar. Köyün hikayesini anlattılar. Yani o insanların köyle ilişkilerini anlattılar. İşte bu bir anda hem bilgiyi çoğaltan bir şey hem de gerçekten o insanlar, ben hani çok uzun zamandır bu köyde ilk Hı -hı. defa bu kadar E, aidiyet duygusuyla köye baktıklarını gördü. Şimdi bu küçücük bir model aslında. Yani gerçekten işte bir köyde hani 25-30 fotoğrafı bir araya getiriyorsunuz. E, onun sunumu her yerde farklı olabilir. Ama o insanlar ki böyle bir, birkaç tanesi koltuk değneğiyle geldi. Yani e, orada insanların duygusunu görmek ve o aidiyet hissini hissetmek e, bu meselenin ne kadar önemli olduğunu e, ortaya koyuyor. Evet, küçücük bir sergi dersiniz, sıradan fotoğraf dersiniz ama o kadar güçlü bir etkisi var ki Salgado'ya getirseniz öyle bir etkisi olmazdı. Ama esas heyecanlanacak olan e, o insanlar. Yani o köyün insanları. Yoksa da fotoğrafçılar heyecanlanır tabii. Bitti. <gülüyor> evet, arşivler sizde saklıdır mutlaka. Yani dijital olarak bizde hı hı. saklı. Yani burada bir örnek vermek istiyorum. Hani belediyeler bu işin öncüsü olmalıdır diyoruz ya. Yani hı hı. Biz burada mesela köyün vefat etmiş insanların fotoğrafını topladık. Yani bir belediye... Hani böyle bir müze gibi bir şey yaptınız. Mesela bir sergi şöyle bir şey olabilir. Kasabanın kaybolmuş esnafının ama iz bırakmış esnafının ailelerde mutlaka birer fotoğrafı vardır. Mesikalığı vardır. İlla böyle şey fotoğraf olması gerekmiyor. Hani artistik <gülüyor> fotoğraflar değil. Yani o esnafın fotoğraflarını toplayıp bir sergi yapsanız ve yanına hikayesini koysanız, bu kadar basit bir şeyden söz ediyor. Çünkü bellek böyle bir şeydir. Yoksa o insanlar kaybolup gidecek. Ayakkabıcı bilmem kim. Yaşayan, onu tanıyan insanların zihninde imgeleminde o insan vardır. Ama bir kuşak sonra yoktur. Kaybolur gider. Altı ay bu sergiyi yaptınız. Bütün kasaba o sergiye gelir. O hikayeleri dinler, o hikayeleri okur ve hikayeleri çoğaltır. İşte bizim kastettiğimiz şey bu. Hı hı. Ee, böyle çok anıtsal işte e, 19. yüzyılda Abdullah biraderler buradan geçmiş de atıyorum. İşte e, o kasabanın fotoğraflarını çekmiş mi diye soruşturmuyoruz. 70'li yıllarda bu kasabanın esnafı. Sonra geldiniz 80'li yıllar. 2000'li yıllar köy kasaba böyle sosyalleşir. Başka türlü sosyalleşmez ki kendi hikayesini oluşturabildiği oranda geliştiriyor. Hı hı. Böyle işte belediye bu işleri yapmanı. Peki. Başka bir şey değil. Eğer bu oda müzayedelerden, sahaflardan işte başka nereye, antikacılardan toplayacağı Bölgeye dair aile olabilir, esnaf olabilir ya da o sınırlardaki bir tarihi eseri, her ne var ise bunları biriktirmek sadece dijitalde değil, alabildiklerini bulabildiklerini dijitalde toplasın ama nesnesini de toplarsa yarın öbürsü gün bu müzeye evrilebilir, müze açma potansiyelini taşıyabilir. Peki böyle bir durumda yeni bir müze açmak mı? Var olan bir müzeye eklenmemek mi daha doğrudur? Bir de yurt dışındaki örneklerle bu konuyu da değerlendirebilir misiniz? Şöyle eğer bu dediğimiz yerlerde bir takım müzeler varsa bu yeniden organize edilebilir ya da işte ilgi alanları çoğaltılabilir ama şunu biliyoruz ki çoğu yerde bırak müzeyi herhangi bir kayıt odası bile yok. Yani ...bunun aslında e, modellenip e, yeniden inşa edilmesi lazım e, ki mesela hani bunun en güzel örneklerinden bir tanesi... ...cumhuriyet kurulduktan sonra aslında okul prototipleri yapılmıştır ve bütün e, ülkede de benzer okullar e, inşa edilmiştir. E, keşke tabii böyle bir e, şey olsa hani bugünkü böyle e, gereksiz e, gündemlerden uzak devlet hani bunu bir politik haline getirse ve e, böyle şeyler yapılsa ama bu bir hayal tabii. Yani bunlar yeni belediyeler tarafından modellenmeli ve senin dediğin gibi belediyelerin misyonlarından bir tanesi e, koleksiyonları, efendim müzayedeleri edeleri ve diğer böyle antikacılar onları bunları e, pazar pazar bir anlamda e, takip ederek e, bu bölgeye ait bütün dokümanları bir araya toplamaktır. Bugün artık müzayedeler hep internet üzerinden e, yani online yapılıyor. Yani birisi bunu hani bir tarama yaptığında ki bununla ilgili aslında programlar bile geliştiriliyor ve sizin önünüze düşüyor. Bunlar takip edildiğinde bu malzemeler toparlanmaktır. Çünkü bunun o bölgenin gelişiminde en önemli unsurlardan bir tanesi. Ben bu konuda aslında en iyi modelin Almanya olduğunu düşünürüm. Böyle Almanya işte, evet, e, Almanya'da bu eyaletlerde vesaire her birinde, neredeyse her kasabada böyle müzeler, küçük o bölgenin hikayesini anlattan, e, illa hepsi müze olarak anılmıyor ama yerler çok fazla ve işte insanların aidiyetini de e, bunlar çok iyi sağlayabilir. E, fotoğraf müzeleri tabii dünyada e, çok çeşitli modellerde var. Bir kısmı tamamen sanat ağırlıklı yani büyük koleksiyonlara sahip. E, müzeler var. Ama bir kısım müzede ikili iki, bir yapı var. Bir tarafta işin sanat kısmı yani fotoğraf kısmı varken diğer taraftan da ağırlıklı olarak bellekler var. Yani fotoğraf tarihinin ya da e, hiç öyle fotoğraf tarihinin hani önemli başyapıtları olarak değil ama tarihsel değeri olan fotoğrafların e, bir araya getirildiği birçok e, müzeyle e, müzeyi biliyorum ben açıkçası. Bir de tabii fotoğrafçılar adına kurulan müzeler var. Yani bizde işte Ara Güler Müzesi var ama dünyada işte gidiyorsunuz mesela Helmut Nifton müz Müzesi var ki hani gerçekten anıtsal, koca bir yapı, ve koleksiyonlar vesaireler falan. Yani insanın aklını e, ortadan kaldıracak e, çok örnekle karşı karşıyayız. Ama mesela en iyi örneklerden bir tanesi Ellis Adası'nın altında Amerika'ya göç edenlerin kayıtları, Üzerine kurulmuş müze var. Yani Amerika'ya gelen insanlar soy ağacını gidip oradan çıkarabiliyorlar. İlk gelenlerin kayıtları tutulmuş. İşte bu tür müzeler aslında e, ne yapıyor? E, Belleyi geliştiriyor. Yani ve o bellek bir anda hani o toplumu ayakta tutan şeyler. Çünkü bellek deyince e, yaşamayan şey değil. E, bütün bellekler E, sürekliliği vardır ve işte bizim kendi nasıl kişisel belleğimiz varsa toplumunda hani o kişisel bellekler bir araya toplanıyor ve toplumsal bellek haline geliyor işte onunla ileriye doğru gidebiliyoruz ya da işte bugünü daha iyi keşfedebiliyoruz bunlar olmadığında e, gerçekten nüfusu e, hani bu, bugün mesela Bodrum diyorsunuz Bodrum'un işte hani hep şey tartışılıyor, yazın işte şu kadar nüfusu var, efendim kışın bu kadar nüfusu var e, ama Bodrum'un bir açıkçası belleği yok. Ben 1978'de Bodrum'u çektiğimde Bodrum bir köy gibiydi ve ben o fotoğraflara baktığım zaman gerçekten e, diyorum ki iyi ki çekmişim ama kimse... O halini bilmiyor ki. Bugün hani Bodrum'un nesini biliyor? Yamaçlardaki binaları, üst üste binalarını biliyor. Benden önce kimse çekmedi mi? Çok kişi çekti. Ama bu fotoğraflar bir araya getirilmiş olsaydı en azından hani bu kadar e, bilmiyorum ama bu kadar vandal bir hale gelir miydi? Emin değilim. E, bugün de küçük kasabalarda, kıyı kasabalarında, hani biraz popüler olmuş yerlerde de en önemli mesele yeni gelenlerin, kendinden önceki tarihi yok etmeleriydi. O zaman tabi oralarda yaşamayan yerlere dönüşüyor açıkçası. Belediyeler bu anlamda da e, bu misyonu üstlenmeliler. Şikayet etmesinler. Yani işte nüfusumuz şu oluyor falan filan. Yani e, bir yerin belleği yoksa ve insanın aidiyeti yoksa evini de satar, köyünü de satar. Çünkü ait hissetmiyor oraya. Yani hı hı. işte her şeye e, maddi değer üzerinden bakıldığında sonuç buraya geliyor. Ama insanlar bir yere ait hissederlerse tek katlı binayı satıp beş katlı bina yaptırmak istemezler. Yani. Evet. Şahane. Ee, evet bir e, bellek üzerine konuşmalarımız e, bugüne kadar geldi ve e, müze aşamasına kadar getirdik. Bundan sonra da belediyelerden güzel hamleler bekliyoruz. E, programın da sonuna geldik. Siz böyle e, geçtiğimiz programları da göz önüne alarak e, neler söylemek istersiniz son? E, açıkçası şunu söylemek istiyorum. Yani bugün dünya hiç olmadığı kadar e, iletişime açık ve e, bunun yanında da çok özel bilgilere ihtiyaç duyan bir dünya. Yani genel bilgiler vesaireler bu zaten artık e, herkesin çok e, rahat ulaşabildiği noktada. Ama e, ayrıntılarla uğraşmak gerekiyor. Bölgesel bilgilerle uğraşmak gerekiyor. Lokal analizlere ve lokal bilgilere çok fazla ihtiyaç var. Yani Buna çok büyük ihtiyaç var. E, bunun da Ee, ...en önemli e, kurumsal e, sorumlusu belediyelerdir. Sadece genel bilgiyle bir yere varılamaz. Yani herkesin e, bildiği şeyle e, nereye varırsınız hiçbir yere varamazsınız. E, yani bütün bu bellek üzerine konuştuğumuz nokta bizi buraya getiriyor. Yani artık ayrıntılarla uğraşmak zorundayız. E, bölgesel bilgilere çok fazla ihtiyaç var... Ve bölgesel araştırmacılara, yani belli bölgelerin araştırmasını yapan. Herkes kendi bölgesinin araştırmasını yapmalı ve kendi bilgisini çoğaltmalı. Burada yaşam alanları zenginleşmeli. Yoksa kimse o bölgeye, yani en önemli, üzerinde benim en çok durduğum noktalardan bir tanesi, aidiyet meselesidir. Yani bir yere hı hı. ait hissetmek bu ancak e, oranın bilgisinin çoğaltılmasıyla olur ve bunu da yapacak olan yani son program işte müzeler belediyeler üzerinden olduğu için be belediyelerdir çok çok teşekkür ee, ediyorum Gürdenem ben teşekkür ederim ee, inşallah hani bir kişi bir kurum bile ya evet böyle bir şey olabilir derse e, zaten yeter diye düşünüyorum. Umarım işte insanlar da biraz bu konuda farkındalık yaratmış oluruz. Onun için teşekkür ediyorum. Çok Bakalım. teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler size de harika bir gün diliyorum. Sağlıcakla. Fotoğrucu. Fotoğrafın derinlerinden yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Gölüm